Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman bal bal bal tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş tapus geliyor. Yani. Yani değerli sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün Metropolika'da şehir üniversitesi şehir araştırmalar merkezi yöneticisi sevgili Murat Güvenç'le eee konuşacağız. Merhaba. Bu E, bu hafta aslında epey enteresan şeyler var Murat e, gündemimizde. E, ama bunlardan bir tanesi de bu dünya Gazetesi'nde çıkan e, bir e, haber vardı. İstanbul'un şu andaki büyük projelerinin finansmanı ile ilgili çok geniş bir açıklama yok Ancak hani bazılarının e, kredi bulma zorluğunu yaşadığını, bazılarının işte finansman sorunun olmadığını e, söylüyor. Zaten şeye baktığımız zaman da mesela bu araç tüneli gibi e, projelere bunların <gülüyor> yani uzun vadede İstanbullar tarafından ödeneceği çok açık. E, finansman kuruluşlarının en büyük ihtiyacı ellerindeki e, parayı değerlendirebilmek. Yani bunun için bakıyorlar ve İstanbul aslında bu kentsel sorunlarıyla dinamikleriyle Tabii bu finansman kuruluşlarının ciddi bir şekilde iştahını kabartıyor. Yani bunlara biz sadece proje gibi bakıyoruz ama böyle geçmiş olmayan bir takım projeler ortaya çıkıyor. Mesela başbakana hemen birileri götürüp ya bu Marmaray Tüneli'ni yapıyorsunuz çok güzel Marmaray Tüp geçişini onun yanına bir tane de mesela bir tünel yaparsak aslında Boğaz Köprüsü nasıl para basıyor? Yani ilk başta Boğaz Köprüsü'nü Devlet yaptığı zaman bunun bedava olacağını söylemişti. Finansman e, şeyi karşılandıktan sonra o zaman çok naifti yani. Kent ekonomisinin içindeki rolünü bir kenara bırakıp hani bunu bir tür kalıcı vergiye dönüşmüş gibi bir yatırım olduğunu söylemişti. Hesaba katmamız lazım. Oysa ki başlangıçtaki niyet, yöneticilerimizin niyeti. Yani bunun finansmanı ne kadar? Şu kadar e, şey milyon lira. E, iyi tamam o zaman biz bunu yaparız. İstanbullular bunun parasını öderler. Ondan sonra da bedava yaparız. <gülüyor> böyle demişlerdi. İlk köprü yapılırken bunlar kayıtlarda var eski şeylerde. Oysa ki böyle olmadı çok açık. Yani bugün aslında e, merkezi bütçenin çok önemli bir bölümünü bu özelleştirme ve imtiyaz e, konuları oluşturuyor. Yerel yönetimlerin tabi burada merkezi yönetimle e, şey yapmaları, yarışmaları, rekabet etmeleri. rekabet etmeleri mümkün değil yani. Hem imar rantları konusunda hem de bu e, imtiyaz eee şeyleri, özleşmelerinde yerel yönetimler tabi çok yani çok geride kalıyor yani. Bir tek doyu falan duyduk. Onun dışında hani böyle ...şeyler yok ama... ...tabii o da bak kendi çapında... ...belediye şirketleri aracılığıyla... ...iş çevirmeye çalışıyor. Fakat... ...şimdi bu modeli... ...istersen ilk önce biraz da böyle gerilere de gidelim. Hı hı. Hani... Bu işin başında nasıl oldu bu 19 evet. yüzyılda çünkü bütün İstanbul'da kent hizmetleri, hava gazı, elektrik, su bunların hepsi zaten özel şirketler tarafından yapıldı. <gülüyor> Tünel işletmesi bile Tabii. hani Henri Gavan'ın gidip hani e, imtiyaz olarak. şey ondan sonra gidip İngiltere'de falan finansman arıyor. Yani ilk önce projesini ortaya atıyor parlak bir fikri olarak ondan sonra gidip de bu fikri ben şeye kabul ettirdim devlete. Padişah şimdi gideyim de para bulayım diye gidiyor Avrupa'da pazarları dolaşıyor yani para piyasalarını dolaşıyor değil mi? Şimdi bu modelde sahiden bu şirketler nasıl sonra millileştirildi? Neden millileştirildi? Nasıl? Olmadı? Sonra bugün nasıl böyle tamamen hiçbir karar almadan mesela bu araç dinleyip diye çıkıveriyor ortaya hiç, hiçbir karar olmadan yani esin olsaydı 30-40 sene tartışılan. İşte projelerin var. yerine. Şimdi müteahhitler, hemen yatırımcılar finansman buldukları anda zaten parası hazır, İstanbul'lar ediyorlar bu parayı. Ama arkasından da devlete sürekli bir vergi gibi bu geri dönüyor. Ee, istersen ilk önce bir biraz işin başından başlayalım. Vallahi ben yani bunu tabi düşündüm. Hı. Bu e, ben iktisatçı değildim meslekten. Ama biraz tarihe de bir amatörce bir merakım var şey bu maddi medeniyet ve kapitalizm isimli eserinde şey brodel kapitalizmle pazar arasındaki ilişkinin böyle biraz eee <gülüyor> biraz nasıl diyeyim freudyen veya shakespeare şeylerine benzeyen trajedilerine benzeyen bir aşk ve nefret ilişkisi olduğunu söylüyor. Ve yani eğer e, tercümesini yanlış hatırlamıyorsam yani bu kitapta kapitalizmden anti market yani pazar düşmanı e, bir sistem olarak şey yapıyor yani pazar biraz e, kapitalizmde şirketlerin artık düşebilecekleri en son aşama oluyor para para pazarda kazanılamıyor Çünkü pazarda rekabet var rekabet olduğu zaman da pazar yani reka yani mükemmel rekabet olduğu zaman şirket ancak kendi şeyini e, nasıl diyelim karını şey yapıyor ve eğer İktisatçıların matematiksel modellerine inanırsak en nihai şey de işte bütün pazarlar denge içinde bulunuyor. Bütün kullanıcılar refahlarını, utilitelerini, faydalarını maksimize ediyorlar. Bu durumda şirketlerde kar edebilecekleri karları maksimize ediyorlar. Ve eğer bu öyküye inanırsan hani masalların sonunda... Olduğu gibi and they have lived happily ever after. Ondan sonra da mutlu ve şekilde yaşadılar diye. Yani böyle bir artık bir şeye gidiyoruz. Bir böyle mutluluk alanına. Fakat tarihsel olarak baktığın zaman yani bu teorik matematiksel tarihsel olarak baktığın zaman görülüyor ki yani şey para büyük para genellikle iş pazara düşmeden önce kazanılıyor. imtiyazlarla imtiyaz çok önemli bir şey. Yani imtiyaz... En fazla, en fazla müsaadeye mazhar şirket statüsü kazanıyorsun. Ondan sonra e, bir çeşit bu statü seni diğerlerine karşı koruyor. Yani bu Türkiye'ye özgü bir şey de değil ama Osmanlı İmparatorluğu'nun 19'unca buna böyle e, şey yapılıyor. Yani buna geçiliyor. Mesela bir Bodrum e, türküsü vardır. Hani teslim olmayalım, Halil'im e, ateş saçalım filan gibi, kolcular gelmeden diye böyle bir şarkı. O işte Ee, bu düğünü umuya zamanında Osmanlılar kibrit ve sigara tekelini bir şirkete vermişler. Reji idaresine vermişler. Reji idaresi de kibriti Osmanlı İmparatorluğu sınırında çok pahalı satıyormuş. <gülüyor> Yunan adalarından da Bodrumlular. Yani rejinin kibrisini hmm. almak yerine kaçak gibi Ama hmm. ki, ama bu sefer reji idealesi de bunu şey yaptığı için kolcuları var. Yani bu sefer kaçakçılarla kolcular arasında savaşlar var. Bizim folklorumuza da giriyor. Yani teslim olmayalım. Eğer şehir meselesine doğru daha yaklaşırsan Osman Nuri Ergin'nin mecelli Umuru Belediye isimli bence muhteşem derlemesinin içerisinde kavanin kavanin diye bir bölüm var. Kavanin kanunlar demek. Bu kanunlar bölümünde kanunlar, yönetmelikler, yasal çerçeveler İstanbul'u ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bu şirketlere verilen bütün imtiyaz sözleşmeleri tünelden tramvaylara su şirketlerine verilen hepsinin hangi madde madde olduğu, neler içerdiği adım adım şey yapılıyor, yazılıyor Burada bir iki tane ilginç şey var. Bir iki tane ilginç şeye de değineceğim yani. Ama onun hangi koşullarda verildiği orada güzel güzel anlatılmış. Yani oradan öğrenebiliyorsun nasıl oluyormuş yani sular nasıl. yani Osmanlılar hangi koşullarda Terkos şirketine şehre su verme şeyi vermişler. Hangi koşullarda şehirde elektrik hatları çekilmesine izin vermişler. Mesela burada bir... Anekdot olarak bir şey anlatayım elektriklerle ilgili. İstanbul'da işte Dersaadet Elektrik Şirketi e, kuruluyor. Sosyete e, Elektrik, e, işte böyle bir şey. Setam, seta setta Seiya mı öyle bir şey var. Bir şirket. Genel Müdürlüğü de bu kabataş zamanında bir yerdeymiş. Yani ganz da inşaatı yapan mı? Gans, Gans şey yapan, o silahtarayı kuran. Ha, yani ondan o, önce şirket kuruluyor. Tabii o, tab o, o bu, Gans şey şirketi. Yani elektriği üreten şirket. Hı. Ama dağıtım şirketi hı hı. Bu şimdi üretmekle dağıtım arasındaki fark mesela ilginç. Çok önemli bu. Ha, şimdi şey, bugün bu tam bu, işte, buna bak, geleceğiz. Evet. Ona geleceğiz. Şimdi bu <gülüyor> bu şirket e, işte diyor nasıl peki dağıtacağız? E, şey yapacağız. Yani direkler dikeceğiz. Şimdi elektriğin, elektriğin teli de yok yani. Ondan sonra tellerden yani direklerden direklere teller çekilecek. Ondan sonra bütün şehre elektrik gidecek. Şimdi o zaman Osmanlı İdaresi diyor ki, iyi ama bizim şehrimiz güzel bir şehir. <gülüyor> Siz böyle direkt her tarafa direkt her şey direkt yersen evet. oradan oraya tel çekerken bizim güzel e, abidelerimizin, <gülüyor> manzaralarımızın önüne e, şey geçecek. Eğer iyi okunur ise, iyi okunur ise elektrik şirketinin imtiyaz sözleşmesinde şöyle bir e, madde var. Osmanlı İdaresi bir estetik komisyonu kuracak. Her sene bu estetik komisyonu rapor tutacak. Hani şehri gezecek. Ve nerelerde hangi man hangi manzarayı önceden kesiyorsa nerelerde çirkin gözüküyorsa bir liste yapacak. Ve şirketler oradaki hatların yerlerini değiştirmesini talep edecek. Bu ...İstanbul Elektrik Şirketi'ne Osmanlı İdaresi tarafından verilen imtiyazda bir madde olarak var. Kaynağı yerini bulabilirim yani. yani bu Biz Keşke sadece estetikle ilgili ki, olsa. Tabii tabi. yani, arkasında mutlaka yani, başka evet, bir değilse, şey var. ama bir estetik var. <gülüyor> şeyi var yani. Kesinlikle. Mesela şey başka bir daha daha hmm. ilginç hınzırlıklar e, hmm. söyleyeyim. İşte bu Sular idaresine deniliyor ki işte şu kadar e, şehirde şu kadar metrede bir yangın musluğu olacak... Ondan sonra ve işte yangın musluklarından da hani yangın olduğu zaman da şey yapacak. Şimdi yangın musluğu çok tehlikeli bir şey şirket açısından. Çünkü yangın olduğu zaman yani birisi o musluğu açmayı becerirse oradan para karşılığı olmadan <gülüyor> suyu çalabilir. Ölçüsüz su gidiyor. Ölçüsü evet. Onun için şey de, şirket de mesela şöyle bir uygulama yapmış. Terkos şirketi kaç metreye bir eee mesela diyelim İstanbul'da 250 tane yangın musluğu olması lazım o şebekede. Bunları 25 tane mut, musluğu birbirine yan, bir metre mesafede hepsini bir araya e, bir koymuş. A, bir araya koymuş. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Ama şey, bunu kontrol <gülüyor> etmiyorlar mı? Yani Hayır, kontrol etmezler. Olur. İşte bu, bu bu bu mesela bu e, hani şirketlerle şey arasında idare arasındaki Böyle kedi fare oyununun yani koy, kural koy, kuralın kenarından dön, kuralın ona karşı yeni kural getir o oyunun bir parçası. Yani söylemek istediğim bu çok eski bir şey, oyun. Bizim İstanbul'da da şey elektriği, su, su, evet. gaz... Hava gazı aslında biliyorsunuz elektrik den önce olduğu Çok, için tabii. sokak aydınlatılmasında yaklaşık 8 bin tane falan lamba e, konuyor. Yani direkli lambalar ya da duvara Hı -hı. konsol yapılan. Bunlardan Hı -hı. birkaç tanesi kalmıştı yakın zamana Hı -hı. kadar. Hı -hı. E, bu süre içinde tabii bu hava gazı lambası elle yakılıp Hı -hı. kapatılan bir şey. Öyle elektrik gibi yani şalter kaldır mi? değil, merkezi değil. Onun içinde bir de yakıp söndüren bir personel var. var. Hem bu personeli işten çıkaramadıkları için hem de e, imtiyaz sözleşmesinde bunu bedava yapmak zorunda olduğu için hava gazı şirketi. İstanbul'da elektrik olmasına rağmen İstanbul'un bazı semtleri uzun süre hava gazıyla aydınlanmış. Evet, aydın, doğru, doğru. Onu, onları biliyorum. yani evet. Onlar onlar işte bu böyle bir şey var. Elektrik işi tabii daha daha önemli. Elektrik tabii o zamanın böyle internet bin internet gibi 1890'larda çok ilginç bir şey vardır. Yani elektriğin e, icadı, bir kamu malı olarak şey yapılması falan. Bu konuda Amerika'da Amerika'nın elektriklenmesi diye. <gülüyor> Elektrifikation of <gülüyor> evet. İstanbul diye. Yani bunun ekonomi politiği ve yani yarattığı gerilimlerle ilgili çok önemli kitaplar var. Bizde pek yaygın olmayan ama Amerika'da yeni yeni kullanılan bir teknoloji tarihi alanı var. Teknolojinin toplumsal tarihi. Güldelik Bu hayatı etkilemesi, etkilemesi. Yani, yani bilin. Teknoloji evet. nasıl? Yani teknoloji iktisatçılar, teknolojiyi biraz böyle şey bulurlar. Yani ...bir mucit var. O mucit icat ediyor. Hayata öyle değil. Yani onun arkasında... ...muazzam bir şey var. Yani bu... ...elektriğin kullanılmaya başlaması... ...aslında hava gazı şirketleriyle... ...elektrik şirketlerinin... ...savaşı demek yani. Rekarlık, enerji... ...hani para, parayla parayla, güvenlikle bilmem neyle filan e, bunun e, şey... Sandalcılarla e, vapur şirketinin rekabeti gibi, gibi. Gibi, gibi. Yani her bu evet. alanlarda şey. Şimdi mesela uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nda elektrik Selanik'te var, şeyde var Beyrut'ta var, İzmir'de Aha. var. Saraylarda da var. İstanbul'da, İstanbul'da kullanılamıyor. Beylerbey Sarayı'nda ve Dolmahçı Sarayı'nda değil küçük, mi? Ele küçük şeyleri var. Buar makineleri var. yapıyorlar. Aha. Ama şehre e, vermeye kalktığın zaman hani Alman şirketine versen E, İngiliz kokuyor. kızacak İngilizce evet. versem Fransız kızıyor yani İstanbul 1910'lara kadar bu şeyi çözemiyor Ondan sonra bu e, şey şirketi e, bu ganzans şirketi kuruluyor ganzans kelimesi bize pek bir şey ifade etmiyor Tıpkı AEG kelimesi de, E, ifade etmiyor gibi. Ama bunların arkasına gittiğin zaman şirket tane gittiğin zaman yani o ismi açtığın zaman AEG şirketi Algemeine Elektrişe Gezer Şaf denen isim aslında İngilizce'deki General Electric'in Almanca'ya tercümesinden ibaret. Yani o AEG aslında e, meşhur General Electric'in Alman şeyi ve Alman versiyonu. Neyse sonunda bu İstanbul'lu bu elektrik e, geliyor ve umut ediliyor ki buradan bir şey kazanılacak. Yani bir İstanbul'da bir e, bunun karşılığında bir eee gelir getirecek gel evet. ve bu önemli bir e, yatırım olacak. Fakat eee <gülüyor> kazın hayat pek öyle çıkmıyor. Evet. Çünkü Osmanlı modernizasyonu, modernitesi Batı ülkelerindeki moderniteye benzemiyor. Daha hala aile yapıları çok şey, nüfus çok yoğun değil, yaşam tarzı hala... Tüketilmiyor. Tüketilmiyor. Yani çok az tüketiliyor. Bunun için Şimdi, reklam yapıyorum de, biliyorsun. Bu işte. elektrik şirketi var. Evet. Işte. Taksim'de sergi açıyor. Aslında bugünkü çok yakın aletler var. O serginin Tabii. bilmiyorum afişlerini gördün mü? Gördüm. O şeyde yani neredeyse... Bugün kullandığımız bütün elektrikli aletler, ekmek elektrik, kızartıcıları, elektrik süpürgesi, e, ütü, ütü yani, ah. işte buzdolabı falan her şeyi var yani. Yani de, o şey diye o tarifler, tarifler. yani evinizde, hmm. evinizdeki sessiz esir, sizin şeyiniz, köleniz yani elektrik size her şeyi yapar. Ekmek de kızartır, işte şey de yapar böyle. Fakat yani oradan para kazanılamıyor ve dünya buhranı, 29 buhranı gelip de artık para kazanılamayacağı iyice e, ortaya çıkınca bunlar diyorlar ki biz hafiften buradan e, gidelim gitmeye karar verdikleri zaman tramvay şirketi, gaz şirketi, bilmem hepsi çok ucuz fiyatlara. Su şirketi yani, evet. Çok ucuz fiyatlara. Bedavaya de, neredeyse de, kamuya de, devrediliyor. Yani, yani kamu da iyi ki de oluyor işte kamuda onun üzerine bu, bunları almış oluyor. Çünkü bunlarla olan bu savaş hiç, hiç şey değil. Yani yani bunlarda bir kamu hizmeti şeyi olmadığı için eee olmadığı için ve kamu malı arzı ile kapitalist mal üretimi arzı arasında tamamen ters Şeyler olduğu için yani birbirine uymayan mesela iktisat kitaplarında kamu malı iktisadı diğer iktisadın yanında ayrı bir alan olarak okutulur. Yani kamu malı iktisadı normal iktisadın terimleriyle, ölçütleriyle içinden çıkılacak bir şey değildir. Onun bambaşka bir şeyi var. Orada bir tarafta kar edeceksin, öbür tarafta faydayı maksimize edeceksin. Bugün gördüğümüz gibi aslında bugün mesela İdo'nun özelleştirilmesinde işte tartışmalar ortaya çıkıyor. Çünkü bir tekel yaratılmış oluyor. Evet. E i̇şte yani bu o. araç tüneyle meselesinde yani bu İstanbul'a ne getirecek, ne götürecek hiç bunlar düşünülmeden hani kamu iktisadının aslında şeyi olmadığı yani, için evet. aslında özel sektörün yaklaşımıyla gerçekleştiği için bir bakıma Hı. aslında Aynen. bunları tartışıyoruz peki ben şeyi merak ediyorum gene de buradaki parantezi biraz açmak gerekir diye düşünüyorum çünkü bu şirketler Hı hı. 19. yüzyıl sonunda konu kurulan bu şirketler. Mesela vapur şirketine baktığımız zaman şehir hatları. dünyanın en kaliteli vapurları bunlar. Evet. Ve yani saydan çok ciddi bir yatırım. Hı hı. Böyle bütün şehri yani genişletiyor, metropoliten bir havzaya dönüştürüyor. Şeyleri birbirine bağlıyor. Kalamış'tan Fenerbahçe'den şeye kadar e kadar bütün semtler İstanbul içinde artık birbiriyle. Hı, hı ilişkiye girebiliyor. Aynı şekilde senin elektrik ve ulaşım üzerine yaptığın hı. şeyleri hatırlıyorum. Ee, çok büyük değişiklik yani İstanbul'da mobilizasyon nasıl artıyor? İki misli, üç misli falan. Bu kadar şehir hayatını etkileyen bu yatırımlar Birinci Dünya Savaşı'nda aslında beklenmedik bir şekilde bir bakıma kırılmaya uğruyor. Çünkü şehrin nüfusu düşüyor. Hı hı. Zenginlikleri değişiyor. Sermayesi üzerine kentin yani sermaye yapısı değişmeye başlıyor. Levantenler gidiyor. ...işte bu zengin yani padişah çevresindeki bu yatırımlara eşlik eden zengin e, sınıf İstanbul'u terk ediyor. Hı hı. Yani bütün o şeyler... Elitler, e, elitler yabancı, zarifiler, ha. işte şeyler, e, köşeoğulları işte bunların hepsi mallarını büyüklerini bırakıp gidiyorlar. Evet. Aynı hani vahdi, ha, kamondo zaten ben çok önceden gidiyor. Evet. E, Kamondoların çünkü ha, onlar, e, de, onlar e, de, daha 870 Fransa de. merkezli bir şeye dönüştürüyorlar imparatorluklarını. Çünkü şeyleri görüyorlar belki de hani... Roçilkleri, Bimlemlileri falan onlar da böyle daha bir şey doğru, doğru. daha istikrarlı bir alana Ama doğru. Ama Witoll'lar kalıyor mesela Witoll ailesi modadaki. Modadaki evet, evet onlar kalıyor. Köçeoğlu'nun ben torun, torunuyla tanıştım İstanbul'a gelmişti Beatrice Köçeoğlu'nun işte Torunu aslında kızı da denebilir Hı -hı. çünkü yani babası da burada Hı -hı. doğmuş. Ee, burada tabii üç tane büyük mülkleri var. Yani hem şeydeki İstiklal Caddesi'nin şu anda Kültür Bakanlığı kullandığı Atlas Pasajı hem işte Boğaz'da Çengelköy'de ve Bebek'te Muazzam Yalılar falan. Fakat onlar hiç önemli değil diyor. Biz bunları bıraktık diyor. Yani bedel evden asıl diyor yani asıl büyük şey bıraktığımız şey servet bunlardı diyor. Yani bu yatırımlar. Yani onları hiçbir zaman geri alamadık. Dolayısıyla aslında 1900'de Hani 29'lar buhranına falan gelmeden önce 1. Dünya Savaşı'nda evet. öngörülen liberal ekonomi modelinden ulus devlete geçişte İstanbul'da bir kırılma yaşanıyor. Doğru, Onun doğru. için belki Abagaz'ı şirketi o doğru. kadar yani kar benim, edemiyor zaten. Yani, yani sonunda mi? başlarını kurtulmak için bakıyorlar bu iş düzelmeyecek hiçbir zaman. Hı hı. Hani bu şeye benziyor Fransa Büyükelçiliğini Ankara'ya taşımıyor. Evet. Nasıl olsa İstanbul tekrar başkenti olacak diyor. Ta 2. Nüya Savaşı'na kadar taşımıyor. Onlar da idare ederiz bir miktar diyorlar. 1930'lara kadar hatta 35'lere kadar idare eden şirketler var. Hı hı. Sonunda ya bu olmuyor diyorlar ve bırakıp gidiyorlar çünkü kar etmiyorlar. Yani benim benim evet yani bu mesela elektrikle ilgili anektozal bir şey söyleyeyim. Yani bir de ondan sonra genel bir şey söyleyeyim. <gülüyor> yani özür dilerim. Yani bu mesela Fener'de yaşamış, Fener'de yaşamış, e, biz İstanbullular böyleyiz diye bir anılarını yazmış bir Rum'un e, hatıratını okudum. E, Spatharis ismi, ada şeyden kitap yayınlarından çıkmış bir şey. Biz İstanbullular böyleyiz. Bu Fener'de yani 20 yaşına kadar yaşamış genç bir Rum'un e, anıları, çocukluk anıları anılarını anlatıyor. İşte 20. yüzyıl başındaki İstanbul'u anlatıyor. Orada şeyden bahsediyor. Yani e, şeylerin, hane halklarının evlerin önüne kadar elektrik hattı gelmesine rağmen e, elektrik almakta şey davrandıkları. Yani böyle yani alabilirler ama almıyorlar. Yani bunu gereksiz buluyorlar. Yani yaşam tarzı batıda olduğu gibi hani elektrik kurumunu kullanımını kaçınılmaz kırılacak bir tempoda değil. Yani modernitenin ritmi burada. Evet. E, öyle olduğu zaman da tüketim hiçbir zaman hani e, hiçbir zaman işte hijyen, batılı yaşam tarzı, işte hızlı yaşam e, ritmi bunlar e, Beyoğlu'nun sokaklarının e, pek dışına çıkmıyor. Yani evet, Kasımpaşa'ya indiğin evet. zaman bambaşka bir başka bir e, ritim. Bambaşka. Öyle olduğu zaman da adam şey diyor yani mesela diyor ...bizim bir komşumuz elektrik aldı... ...bütün evine koydu... ...işte komşularda ona rica ediyorlarmış... ...bir sopa takmış evine... ...bir tane şey de lambasını da... ...haleye mi? Hayır sokağa uzatmış... ...bütün ne kadar ders çalışacak çocuklar varsa... ...Mayıs aylarında onun lambasının altına giderlermiş... Orada okurlar. Ya yani. bu hep anlatılır. Ha, i̇şte yani. sokak lambası altında ders çalışır dedi. Ama bu sokak Ben de bu... şaka zannederdim. Hayır, hayır bu olbu olduğunu söylüyor. Yani bu evet. bu, bu yani şimdi tüketim evet. yani burada ama onu yapan adam da bunu yapmak süreci de bir çeşit hani hani hayrat evet, hani evet. elektriği <gülüyor> elektriği e, vatandaşa şey olarak e, hani böyle sunuyor. Yani bu, buna benzer bir öyküde. Ama bu kamu malları meselesinde şöyle bir şeydi. Neden buradan para kazanılmıyor? Neden buradan para kazanılmıyor? Çünkü burada iki tane birbiriyle çelişen şey var. İki tane çelişen iktisadi ilke var. Bir tanesi hakçalık. Bu toplumsal bir ilke. İkincisi de etkinlik. Para getirici. Şimdi ben vapurlarımı, vapurlarımı hakça çalıştırırsam, yani gece saat 12'de son vapur diye bir vapur e, icat eder. İçerisinde 20 kişilik bir vapurla Karaköy'den e, şeye modaya bir sefer yaparsam, Bu seferde toplayacağım, yani diyelim ki iki buçuk lira, o seferin parasını çıkarmıyor. Yani o gece seferi aslında zarar eden bir sefer. Tabii. Bu seferi yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Anlatabildim mi? Şirketler imtiyaz, yani idare şirketlere imtiyazı verirken bu tür koşullar koyuyor. Diyor ki bazı şef, bazı seferlerde şey yapmana rağmen, hani zarar et, etmene tamam. rağmen bunu da koyacaksın. Buna buna şeyce, İngilizce'de ekite, hakçalık deniyor. Yani kamu malının hakça dağıtılması lazım. Yoksa sefer sadece zirve saatlerinde yapılırsa bu insanlar cezalandırılmış olur. Yani bir hamile o zaman şeye nasıl, hastaneye nasıl geçiştirecek? Kamu malının, efendim kamu hizmetinin adamı nasıl geçiştireceğiz? Anlatan bu tür hizmetler var. Ama bu da tabii şirketlerin her zaman işine gelmiyor. Eğer tüketim çok yüksek olursa şirketler o zirve saatlerinde topladıkları paralarla iyi kötü bu şeyleri tırnak içinde kamuya yani Kızılay'a çalıştıkları hizmetleri yerine getirebiliyorlar. Ama talep hiçbir zaman çok yüksek olmuyorsa bu tür mecburiyetler yani demin söylediğim işte yangın mutluğu yapmak Ee, şey talebin düşük olduğu saatlerde tren işletmek gibi şeylerparkları sulamak e, falan şirketleri Hı. batırıyor yani bu bu tür e, bu tür şeyler ama şimdi buradan geldiğimizde bu iş 1930'larda krizden sonra unutuluyor. artık bir daha dünyada kamu alının özel şirket tarafından sağlanması diye bir şey ta 80'lere gelinceye kadar yok dünyada hemen hemen örneği yok yani Ama 80'lerde bir şey kırıldıktan sonra yani refah devletinin sistemi yıkıldıktan sonra ve neoliberal ekonomiye geçişle beraber bu eski şeyler hani nerede kalmıştık var ya <gülüyor> e, oradan sonra tekrardan başlanıyor. Şimdi bu ilk başlarda hani biz bunu etkin işleteceğiz. Kamu e, idaresinde işte sendika var, insanların iş güvenliği var, üretim pahalı. Zaten bir çeşit bütün YTT'ler, şeyler hani böyle hani bir tür kamu Hizmet şirketleri zaman içerisinde iyice yabancılaşmışlar. Kalite kaygısı kalmamış. Şeyde hani halkla bir temas kalmamış. Her biri birer küçük imparatorluğa dönüşmüş. Hizmeti versen de oluyor, vermesen de oluyor. Yani bu sefer bunlar tekele dönüşmüşler. Tekele dönüştüğü için de tabii tekelde olduğu zaman hem fiyat pahalı oluyor hem de hizmet standart. Şimdi o zaman şeylerde diyorlar ki yani hani... Girişimciler belediyeye ya sen bana mesela bu şeyin bu iskeleler senin olsun. Bağlantı yerleri yani sabit sermayeler senin üzerinde olsun bana işletmenin hakkını var Öyle olduğu zaman mesela Amerika'da ilk defa trenler, rayların bakımı, köprüler bilmem ne hepsi devletin. Ama üzerinde işletmecilik, tren işletmecilik farklı farklı şirketlere verilmiş oluyor. Tıpkı bizim karayolları üzerinde farklı şirketlerin Otobüsü işlemesi taşı. gibi. Evet. Öyle olduğu zaman da kamunun altyapısını hazırladığı yani sabit maliyetini kamu tarafından hazırlanan sistem üzerinde işletmecilik yapmak çok karlı bir işlem oluyor. Çünkü sen orada sabit maliyet yapmıyorsun. Bu zaman içerisinde tüm hizmetlerde... Nasıl diyeyim, altyapının, sabit sermaye yatırımının kamu, işletme yatırımının şey tarafından, özel sektör tarafından yapıldığı modellere gitti. Peki niye Türkiye'de olmuyor bu her zaman? Mesela o, deniz oldu. otobüslerinde Ama mesela onu satmıyor. E, Tebeliklikte oldu, telefonda zannedersem oldu. Evet. Ama mesela e, ulaşımda, deniz otobüslerinde işletmeyi pekala hizmet olarak alabilirdi Hı -hı. belediye. Onun yerine iskeleleriyle birlikte evet. satmayı tercih yani etti. Tabii, Parayı bu, toptan bu, alıp Evet kısa tabii. vadeli bir bakış bu tabii. Değerlendirmek istedi herhalde. Yani burada, burada böyle yaptığın zaman, böyle aldız hani bizim e, şeyde küçük sanayi sitelerinde ceketimi alıp çıkarım diye bir şey vardır. Hani Hı. dükkan hiçbir senin şey hani bıraktım. buradan hiçbir şey hani ceketimi alırım. Buradan sadece ceketimi alırım. Gerisi hepsi senin Hı. anlamında. Böyle bir hani cef kalem kalem de Toptan satış. Ama mesela şeyde buna benzer işler. Mesela bu telefon şeylerinde telefon özelleştirmelerinde veya işletmelerinde dev böyle toptan satmak çok karlı değil. Çünkü mesela her teknoloji değiştiği zaman devlet belli frekansları satarak aynı malı beş defa satmak imkanına kazanıyor. Yani bir sistemi var. Önce sana şu frekanslar üzerinden işletme yapma hakkını veriyor. Sonra teknoloji değişip bilmem 2G'ler, 3G'ler olduğu zaman o frekansları geçtiği zaman her şey yeni baştan pazarlık oluyor. Bunun bu yani 80 sonrasında dünyada artık E, tahmin edebileceğin her türlü şeye, her türlü e, e, nasıl diyelim e, uygulamaya açık yeni bir şey haline geldi. Zamanımıza geldik bakalım şimdi müzikle, müzikle devam gidelim. edelim. Ister. Burada e, burada <gülüyor> e, İstanbul'un eski İstanbul'u anlatan bir şarkıyla devam edelim. Münir Nurettin Selçuk'tan e, Aziz İstanbul oluyor. O zaman İstanbul yukarıdan bakınca gözükülüyormuş. <gülüyor> Sonan ne? E bu devlet mon, mon zülzül sanu. Aldığı eştan. zaman gödünebilecek. O zaman İstanbul bir tepeye görün e, çıkıldı. Evet. evet şimdi Münir Nurettin Selçuk'tan e, Aziz İstanbul isimli e, önemli şarkıyı dinledik o zaman İstanbul bir tepeye çıkıldığı zaman. <gülüyor> görülebilir. Sınırları, sınırları görülebilir. Bu şehirlerde bir şeydir değil mi? Hani o yani yüksek, yüksek kuleler yüksek. falan evet. yapılır. Eğer yani yani bir işte dağ, yani Çamlıca şey gibi tepesi yoksa evet. oradan bakıldı da şehrin evet. sınırları evet. görülür. Yani büyük büyük büyük evet. hemen hemen her yerde gözüküyor işte böyle yerler. Ama şimdi bugün İstanbul'da hangi tepeye çıkacaksın? İstanbul'un neresini göreceksin? Yani bu bize bir eskiyi hatırlatan bir şarkıydı. Şimdi bizim konumuza doğru gelelim. Bu şehirdeki mal ve hizmetlerin şeyi meselesi bu e, arada e, arada korhan bunun Peki bu, bu tür bu e, pazarlık e, kamu ortak e, kamu özel ortaklıklarının nasıl işleyeceği konusunda bana bir sorular sordu burada tabi e, bu pazarlık sistemi sistemi içinde yaşadığımız e, ortamın biraz bir şeyi oluyor <gülüyor> yani alameti farika fark yaratan, ...belirtisi, semptomu yani... ...bu durumda ne var? Özel sektörün seferber edebileceği paralar var... ...veya kurabileceği konsorsiyumlar var... ...özel sektör parasal açıdan oldukça iyi durumda... ...fakat özel sektörün yetkisi yok... ...yani kendisine ait olan iş yapı... ...yasal bir yetkisi yok... ...yasal yetkiye sahip olan kurumlarda ise... ...karar vericilerde ise... ...finansman yok... Bu, bu, bu şey yani bu ikisini kazanç kazan kazan kazan kazan ortaklığına getirebilmek için ne yapılmış oluyor O zaman özel sektörün sefer be edici yetkisiyle kamunun seferbel edici mali imkanlarıyla kamunun yetkisi arasında bir pazarlık müzakere süreci başlatılıyor ve işte bu da içinde yaşadığımız kentlerin şeyini getiriyor Yani için e, ayırt edici özelliği yani eğer e, 50'lerin İstanbul'unu 60'ların İstanbul'unu 70'lerin İstanbul'unu kamu malları arzı açısından şimdiden ne ayırıyordu dediğimizde o zaman bizim postacımız vardı elektriğimizi bir kamu görevlisi şey yapıyordu. Çöplerimizi toplayan kamyonlar e, resmi plakalıydı e, ve orada çalışan insanlar da şeydi yani devlet memuruydı. Veya evet. yani devlet işçi. Şimdi otobüs daha e, yani çöplerimiz e, teknolojisi daha yüksek arabalarla e, toplanıyor. Park, e, ama onları toplayan e, görevliler bir toplayıcı özel şirketin e, hemen hemen iş güvencesi hemen olmayan çok esnek çalıştırdığı e, sigortaları var galiba ama yani büyük e, uzun sürelerle çalışma imkanı verilmiyor. Çünkü kıdem tazminatı meselesinden dolayı şirketler yüksek böyle bir doldur boşalt tekniği uyguluyorlar. Şeylerimizi, parklarımızı bakan, oradaki şey yapan insanların iş güvencesi yok. Ve tabii böyle olduğu zaman da ne oluyor? Eskiden orada kamu görevlileri çalıştığı zaman parkların üzerinde çalışma imkanı olmadığı yaz mesela çok sizce aylarda veya kışın Onlar para almaya devam ediyorlardı. Halbuki bu yeni sistemde bunlara para ödemiyorsunuz. Sadece parkın Hani hangi e, tarihte bakımı hazırlaması gerekirse şirket o tarihte çok büyük e, şeylerle işçi ordularıyla parkı ele alıyor. Bitirdikten sonra da o insanları şey yapıyor. Yani böyle bir esneklik denen şey işe göre çalışan miktarı artıyor veya eksiliyor. Bu yani kendi başına bu durumun içinde bulunduğumuz sistemin bir parçası. Ama burada yani çalışanların şey hakları, özlük hakları eskisine oranla çok daha düşük oluyor tabii. Onun için istemiyorlar. Zaten genellikle itirazlar da o özelleştirme şeylerinde çıktı ortaya. Yani 90'lı yıllarda hep hatırlarız değil mi? Tersanedeki grevler işte şeyler falan ama sonunda Ee, yani. Bu gelişmeler hepsi bu, yaşandı ve son artık bu durum bu durum yani Türkiye'de olsun e, Yunanistan'da olsun nerede olsun olsun birazcık artık zamanımızın göstergesi hemen hemen bütün yerlerde bütün böyle şey e, kamu görevlisinin e, sağladığı kamu malları e, arzı. Çok anakronik e, örnekler dışında pek ortada kalmadı. Şimdi Peki, senin bir sorun var soruya gelmeden önce Hı -hı. aslında soruya da bitişik olan bir şey Hı -hı. söylemek istiyorum. Programın başlangıcında dedin ki ya gerçek rekabet dediğimiz ya da Hı -hı. bu şey aslında bir ütopyadır. Hı -hı. Yani çünkü o rekabeti açıldığı anda herkes oraya saldırır ve aslında darmadağın olur ve rekabet koşulları özellikle kamu hizmetlerinde o kadar da. Mümkün değil. Burada aslında kamu hizmetinin çok önemli bir parçası var. O da siyasi içeriği ve yani kapsamı, kamusal niteliğini veren şey bu. Evet. Şimdi buradan zaten oraya evet. gelmek istiyorum. Öyle bir şey hakim oluyor ki eğer bu içeriklendirme kısmı, yani siyasal şeyin yöneticinin üreteceği bilgi, bunun nasıl olacağı, yani bu hizmetin nasıl olacağını koşullandıran o pazarlığın bir tarafında kamu hizmeti, Kazan kazan dediğin zaman bazen çok basit çıkarlar üzerinden anlaşıyorlar ve kaybeden halk oluyor. İstanbul oluyor mesela. Evet. İki taraf kazanıyor. Evet, siyasetçi de kazanıyor, özel sektör de kazanıyor ama bir kaybeden, ama. kaybeden oluyor. Şimdi o kaybeden hiçbir zaman sesini evet, çıkaramıyor. Evet. şeyde siyasette temsil imkanı bulmayan bir asıl önemli olan yani siyasete misyonunu veren şey olmasına rağmen o hiçbir zaman dikkate alınmıyor. Bu hizmetin ne olacağı ve nasıl kontrol edeceği ve nasıl yapılacağı bunu koşullandıran ...süreçlerde... ...özellikle mesela Taksim Projesi'nde gördüğümüz gibi... ...yani müteahhit ağırlıklı bir yaklaşım oluyor... Hiçbir zaman bir müteahhit gelip de proje müteahhit... ...yani uygulama müteahhitini de demeyeyim... ...projeyi üreten kişiler dahi... ...ya ben şuradaki şeritlerin yerini değiştireyim... ...şurada işte şöyle bir şey yapın... ...trafik düzenlemesi yapalım... ...şunlardan şöyle bir... E, ...diyelim ki şurada bir... E, ...karar alalım ve şu çıkışın yerini değiştirelim... ...falan dese... E, ...o zaman parasını hak etmemiş oluyor... Ya ...sen ne yaptın ki kardeşim hiçbir şey yapmadın... ...yani sadece iyileştirmek istedin burayı... Hı hı. ...onun için illa da tünel yapacak... Şimdi bak bütün İstanbul'un, bütün kavşakları için, her biri için belediye raflarında bekleyen projelere bak. Yüzlerce tünel, yüzlerce kavşak şey haline, ahtapot gibi böyle hani Topkapı'da surların önünde yapılan bir kavşak var ya, tam surların önünde yaptılar onu. Özellikle hani intikam gibi Bizans surlarından. Ee, bunun gibi kavşaklar yapılıyor mesela. Hmm. Yani... Hemen akla şey geliyor hani tersanelerdeki gibi daha proje olmadan özelleştirme. Şimdi burada zaten püf noktası o senin söylediğin karanlık nokta aslında fikir kısmı için. Orası şey olduğu için tanımsız olduğu için aslında burada iki taraf kazanıyor sayıdan. Ama kent halkı kaybediyor. Yani buna alternatif neler olabilir diye konuşacağız ama böyle bir şeyin altını çizmek bence önemli. Çünkü oradaki fikir üretimi yoksa hizmet alınabilir tabii. Kamu, kamu hizmet alabilir yani. Deniz otobüsler işletmesi için alabilir. Ee, ne bileyim tersanelerin dönüşümünde işte alabilir değil mi? Burası bir şey gibi arsenal gibi işte bir kullanılacak olsa bir taraftan işte gemi prototipleri üretilebilir. Buraya pekala özel girişim kullanılabilir. ...içine girebilir. Hı hı. Hatta birtakım kurumlar girebilir bunun içine yani... Hı hı. ...sadece kişiler değil. Ama bunu yapamıyor Türkiye'de hı. kamu. Peki bak şöyle düşünelim. Şimdi bunun üç tane boyutu var. Yani bir, bir, bir tanesi yapılan işin zekice, buluşçu ve doğru olması. Yerindeliği diyelim. İkincisi yapılan uygulamanın ha, a, adil olması normal norm olarak hakça olması. Yani kimse bu uygulamadan zararlan şey olmaması. Zarar gör mutazarır olmaması. Yani çevresel etkisi değerlendirilmiş olmalı. İşte insanlar kanser riskine bırakılmamalı. Kötü şeyler çekilmemeli. insanlara eziyet edilmeli. Bir de üçüncü bir boyutu var. Yapılacak iş güzel olacak. <gülüyor> yani bir de bir estetik diye de bir şey var. Yani üç tane ilkemiz var. Doğru yerinde buluşçu ondan sonra adil Ve güzel olacak. Bu bizim yani şu anda modernitenin diyebileceğimiz üç atlısı. Yani bilimin, ahlakın ve estetiğin alanına giriyor. Şimdi bu durumda bizim bu projede projenin doğru, adil ve estetik olarak tasarlanması lazım. Şimdi bu tasarım süreci bu tasarım süreci e, eski Osmanlıca'da ceffel kalem. Bir çırpıda tek bir darbe ile Nas diyelim bu işi yüklenicisine bırakılırsa. Sen bu işi al, projelendir yap denirse o zaman o zaman bizim arabanın direksiyonu etkinlik tarafına kaçar. Zaten yüklenici diyor evet. bunu. Yani e, tabi. siyasi otorite değil mi? Tabii tabii. Tabi. Yüklenici tabi. geliyor siyasi otoriteye o şey yapayım. Ama yani müzakere eski... alanında evet, o yani pazarlık ben, alanında ben sana bunu yapayım. ama yani ben ideal modeli şey yap. İdeal modelinde kamu, kamu, kamu, kamu özel sektör ortaklıkların da yani bu doğruluğun, yerindeliğin, ahlaklı olmasının, eşitliğin ve estetik boyutlarının Hazırlanması, bunun bir şartnameye ve kurallara bağlanması, birisinin de bunun üzerinde bu işi yapması, bu işten de para kazanması gerekiyor. Ama buradaki, e, Türkiye'deki işle iş, iş, işte kamu bence bu alandaki fikir üretimini, görevini ye, yeterince yerine yapmıyor, getirmiyor. O zaman projeyi e, tasarlamak, e, e, projelendirmek ve e, hayata geçirmekle işletmek aynı E, yüklenici üzerinden oluyor. Kamu sadece burada yetkisini bir çeşit e, kullanmakla şey yapıyor. Yani benim tahayyül ettiğim şey bu kamu özel e, işbirliği içerisindeki e, müzakerenin koşulları ve nereye varacağı aslında bu aktörlerin kendi güçlerini e, nasıl gördükleri, hangi e, pazarlığı hangi amaçlarla yürüttüklerine çok bağlı bir şey. Yani Aynı koşulda, <gülüyor> aynı, koşu, aynı çerçevede nasıl diyelim yerindeliği, hakçalığı ve estetiği çok şey yapan, nasıl diyelim, gündeme dikkati alan, bunlara önem veren bir idarenin yaptırdığı bir özelleştirme ile bunların tamamını yükleniciye devredip bir şeyler yap, ben de bundan sana yetki vereyim diyen yüklenicinin ürettiğim, Ürünler arasında müthiş bir fark olabilir. Elektrik idaresinin özelleştirmesinin nelere yol açtığını bütün basın sabahlardan akşama kadar yazıyor. Öyle bir sistemde yaşıyoruz ki şimdi nasıl diyelim faturaların ödeme zamanlarının uzatılması, insanların bunu ödeyemez hale gelmesi ve kapatıp açma şeylerinin olması şirketler arasından çok karlı. Çünkü fiilen bir kapatıp açma olmuyor ama sen ödemediğin zaman kapatıp açtı mı oluyor? O kapatıp açtı dediğin zaman senin e, ödeyebileceğin paranın çok çok üzerinde bir paraya ödemiş oluyorsun. Bankalarda kullanılan kredi kartı aslında bir kamu hizmeti gibi bir hizmettir. Para Bunlar, gibi. Bunlardan alınan şey Yani şimdi bunu böyle şey yaptığımız zaman bun, bunların örneklerini ben siz sabahleyin oturup burada, burada yüzlercesini vermenin e, şeyi e, imkanı yok şeyin, e, sağlık hizmetlerinin e, özelleştirmelerinin e, sigortalarla özel hastaneler arasında e, müthiş pazarlıklara yolaştığını mesela senin röntgenine acaba ne kadar gerek var, ne kadar gerek yok konusu e, hastanın önünde bir müzakere e, konusu haline geliyor. Var mı yok mu onu da bilemiyorum ama sonunda şöyle bir alana geliniyor ki yani toplumsal hayatın Ayrılmaz parçası olan müşterek yaşam yani commons dedikleri şey, merah yani eski kamu ortak mallarının e, idaresinde e, bence çok vahim bir e, noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Ve bütün işaretler bu alandaki şeyin kontrolün e, öyle kolay kolay gidici olmadığını ve buna karşı bir mücadele yapılmadığı takdirde bu alandaki Tırnak içinde söyleyeceğim tırtıklanmanın hiç bitmeyeceğini. Yavaş yavaş yavaş yavaş işte su, su faturalarından e, kredi kartlarına, parkların, e, kamu e, kamunun elindeki arsaların e, bilmem özelleştirilerek şeye verilmesinin, hani inşaata açılmasının, otobüs e, işletmelerindeki ondan sonra nasıl diyelim getiri, düşük olan seferlerin sayısının azaltılmasını, kalitesinin düşürülmesi gibi insanın aklına gelebilecek türlü şeylerin, türlü cinliklerin giderek yaygınlaştığı ve maliyetinin bedelinin hep kentliler tarafından ödendiği ama birilerinin hep kazandığı bir şeye doğru gidiyoruz. Bunu Bu durumu tersine çevirmek mümkün mü? Bence mümkün. Bunları tekrar müzakereye açmak için şeyler var. Ee, yöntemler var Yöntemler var İkincisi de eğer demokratik bir toplum olursa Yani bunun güvencesi kendisinin içerisinde Normal olarak karar vericinin e, Bu konuda e, Kendisine oy verenleri Çok da cezalandırıcı e, Şeylere Tevessüt etmemesi lazım Çünkü seçimlerde kaybedebilme riski var Ama bu, bunun içinde e, Açık bir e, toplum <gülüyor> Açık radyo Açık bir toplum gerekiyor ve, ve şeyler <gülüyor> gerekiyor. Evet o zaman <gülüyor>, yerel seçimler öncesi <gülüyor> adı da bulmuş olduk. Açık e, belediye. E, açık belediye nasıl olacak? E, belki bir günde bunu konuşuruz ama e, şimdi her bütün siyasi partiler seçimler öncesinde karşısındaki bir pastaya böyle imrenerek bakıyor. Mesela İSKİ'ye bakalım. İSKİ muazzam bütçesi olan yani muazzam gelirleri olan bir e, şirket diyeyim. Evet. Aslında bir özel, e, kabut özel kişiliği aslında. Ve bütün e, bölgeden su, suyu çekiyor e, İstanbul dışından ve bunu İstanbul'a satıyor. Hı hı. Müşterisi de hazır. Yani bu kadar e, rahat bir iş olamaz. Müşteri şey yok. Rekabet yok. İstediği Malın gibi. Malın ikamesi yok. İkamesi yok. Su yerine başka şey çıkıyor. Su, su yerine <gülüyor> şeyle havayla yıkanamayız. Yemekleri havayla pişiremeyiz. Yani evet. su öyle bir şey ki hayatın içinde yani ölüm yani olmaması durumda insanların öleceği bir malzemeden <gülüyor> şeyden söz, söz ediyoruz. Bir ihtiyaç maddesi. Üründen. Üründen söz ediyoruz. Şimdi bu hizmeti yerine getiren kamu kuruluşu mesela hiçbir zaman özelleşmiyor. Özelleşse zaten herhalde milyar dolarlar böyle kaç milyar dolar gene İstanbul'ların cebinden para gider. <gülüyor> birilerinin gene cebine girer. Dolayısıyla birincisi bu. Yani bu Hizmet kamu olarak kalıyor. Hı -hı. Çünkü buradan büyük bir şey ne bağlı. Kim gelirse gelsin veya ben bu hizmeti daha İstanbullulara ucza mal edeceğim, daha nitelikli hale getireceğim falan deme şey de yok. Orada kocaman bir pasta duruyor. Yani o ancak daha pahalı ürün şey yapılabilir, sunulabilir. Daha pahalı sunulduğu zaman da cezası çok yüksek olur. E, Herkes, ceza... işte, Herkes cezalandırma olur. Evet Yani bütün tüketiciler cezalandırmış olur. Siyasi bedeli yüksek olabilir. Yani. İşte onun için ayrım yapılıyor. Şimdi bu işte artık o suyu içmeyin ya da çay yapmayın. Bu suyu işe yapın diye şirketler aslında özelleşme böyle kendiliğinden gerçekleşiyor. Taşıma su eski kırba sistemine geri dönmüş gibiyiz. Diğer taraftan da bu üçüncü köprü meselesi. <gülüyor> Mesela üçüncü köprü bazı kişiler bir ulaşım projesi olarak değerlendiriyorlar. Yani ulaşım Hı. projesi olarak eleştiriliyor. Hı. Üçüncü köprü aslında ulaşım için hiçbir şey getirmeyecek. Çünkü çok kuzeyde. Aslında Hı. ulaşım ihtiyacı işte konuşmuştuk daha önce. Yani İki köprünün arasında falan filan bunu kuzeye yapmanın manası yok diyenler çok. Yani. Oysa bu ulaşım için yapılmıyor bu köprüde. Mesela buradaki e, hizmet diyelim, hizmet olarak görürsek... Aslında yeni e, kent arazilerini e, şey açmak için hı hı. yapılıyor, imara açmak için. Bu da aslında sermayenin el değiştirmesi için yapılan bir çalışma denebilir. Yani İstanbul'daki aslında bütün bu imar operasyonu, yani kamu müdahalesiyle yapılan bütün e, bu büyük projelerin çoğunda e, plan tadilatlarında bu sermayenin el değiştirmesi için yapılmış müdahaleler var. Yani hı hı. kamu erkeği bunun için hı. o müdahaleyi yapıyor. Üçüncü köprüyü onun için yapıyor hı. aslında. Hı hı. Oradaki büyük imar e, hareketlerini kontrol edebilmek ve bunun şeyini, getirisini aktarabilmek için. Şimdi bu, o zaman buna baktığımız zaman bu iyice yani değiştirilemez bir hale geliyor. Çünkü merkezi otorite burada oyun sahasında. Yerel otorite de onunla yarışıyor. Ben de nereden ne götürebilirim diye bakıyor. Aralarında da pazarlıklar oluyor. İşte, Hava gazı fabrikasını sen bana ver diyor. Ya da işte CER İstasyonu'nu kulede ben oraya şunu yapayım diyor. Yerel otorite. Hı hı. Şimdi bunları şey olarak bir paket olarak baktığımızda müthiş fragmante bir de yapı var. Yani herkes kendi birbirine rakip gibi. Ee, o dediğin ortak saha yok. Herkes meranın bir parçasını alıp yok etmeye çalışıyor aslında. Hı hı. Ee, bunun için alternatif şeyleri yani bir programda belki daha geniş konuşabiliriz. Programın da çok e, şeyine, sonlarına yaklaşıyoruz ama e, ne olabilirdi? Yani bu yerel seçimler öncesi İstanbul halkı ne isteyebilirdi? Ya böyle kalsın, bak antrepolar ne güzel, 30-40 senedir zaten işlevsiz, ondan önce de İstanbul'un bütün ithal ettiği her şeyin üstünden Ankara çöreklenmişti, bütün haraca kesmişti şehri, öyle kalsaydı falan mı diyeceğiz? Evet. Yoksa başka bir şey mi olsun diyeceğiz? Şimdi evet. bu, <gülüyor> bunun için yani özelleştirilmenin dışında acaba ne diyebiliriz? Kamu bunu diyor ki ben burayı satıyorum. Tersaneleri satıyorum işte bundan sonra böyle metruk durmayacak 87'den beri zaten işlevsiz kaldı Haliç falan e buraları parça parça ben bunları satarım diyor yakında Perşembe pazarına da gelecek sıra o zaman biz ne diyeceğiz yani buna karşı hayır yapamazsın böyle kalsın mı demeliyiz yoksa yani bu hizmetin başka bir şekilde kamunun başka şekilde şekillenmesi bunun için yani kent yönetimlerinin başka bir işlev görmesi için neler yapılabilir Dünya aslında bunu tartışıyor. Evet, evet. Yani şimdi belki burada, belki yani dünya bunu tartışıyor da, bizim e, İstanbul'da bizim tartışmamız gereken e, terimler bir iki, tane, bir iki şey var. Bir tanesi bu özelleştirme denildiği zaman, bir şeyin özelleştirmesi denildiği zaman, biz çok çok benzer, yani birbirine benzemeyen ölçeklerde, ...milyonlarca değişik işten bahsediyoruz. Yani bir hava meydanı... ...işletmesinin özel şirketine... ...devredilmesiyle... ...efendim... E, ...büfe veya... ...bir otoparkın özel şirketi... ...yani küçük lokal bir şeyin... ...birbirinden çok farklı terimler var. Şimdi... He, ama her ikisi de ortak olan taraflar var. Yani bu ortak olan tarafları da şey yaptığın zaman bu müşterek mallar. Yani şu anda kent araştırmaları literatüründe e, tıpkı e, bir commons, ortak şeylerin, or or ortak e, malların şeyle ilgili, e, idaresiyle ilgili bir e, problem alanı var. E şimdi burada şunu teslim etmeliyiz ki özelleştirmenin demin söylediğim gibi tek bir biçimi de yok yani. Yani müzakereyle olan bir şey, müzakeredeki taraflarda kim karşısındaki şeyinden, karşısındaki karşı taraftan ne isteyecek? Bu önceden belirlenmiş bir şey değil. Müzakere içinde belirlenmiş. Yani müzakere edenin toplum, topluma nasıl baktığı, ne tür yani müşterilerinin kim olduğu yerel seçimde, hangi sınıflara, hangi katmanlara, hangi şey mahallelere, hangi... E, gruplara ne tür bir e, avukatlık yapmak e, e, kaygısını taşıdığı ile ilgili bir şey. Yani ben bir karar verici olarak e, şeyimi e, nasıl diyelim İstanbul Belediyesi'nin e, mali durumunu düzeltmek ilkesiyle hareket ediyorsam başka türlü davranırım. İstanbul Belediye sınırlarında yaşayan ve sadece orada yaşadığı için kamu hizmetlerinden eksik yararlanan sınıflara veya katmanlara onların yaşam kalitesini yükseltme kaygısıyla şey yapıyorsam bu farklı farklı yerlere götürebilir. Şimdi karar vericinin veya siyaset adayının kime ne kadar ne yapacağı meselesinde hangi grupları dikkate aldığına e, konusunda açık olması. bütün Ben hepinizi seviyorum. Bütün toplum hizmet götürüyorum. Kaygısı işitilmesi güzel, hayata geçilmesi pek mümkün olmayan şey. Işler, onun oradaki seçimini yani, evet. so, so, so, yani bu işe aday olan insanlardan biz Beklemek önceliklerinin evet. neresi olduğunu vurgunun neresi olacağı konusundaki şeyini açık olmalarını söyleyelim. Bunu yapmıyorlar. Biz bütün İstanbul'un belediye başkanı olacağız. Herkesten oy, al Herkesten oy alabilirsin ama herkese aynı düzeyde hizmet Sihirli olan da, tarafı yani. gizli kalıyor. Tabii. Bu bir sihirdir, keramettir. İşte biz beni getirin ben, ben şişinden büyükşehire geçeyim. İşte size hele, her şeyi. Hele bir şey için de görün bakalım. Ondan sonra ben yaparım diyor. Halbuki burada önemli olan bu işleyişin içindeki dispozitif denen evet. siyasi şeyler. Hani sol tarafta bu iyi bilinir. Hı. bu Lafla olmaz bu. Yani bunun bayağı maddi şeyleri vardır o. ...süreçleri tanımlayan hı hı. E, siyasi aletleri vardır, araçları vardır. Bunları hiçbir zaman söz konusu yapmıyoruz. Şehir çünkü zaten e, siyasi açıdan da tamamen e, bir şey durumunda... ...temsil edilen pozisyonda. O her zaman bir nesne gibi siyasetin içinde yer alıyor... ...ve hiçbir zaman o kendi kendini konuşabilir hale getiremiyor. Hiç, evet. Birkaç e, nadir örnek dışında İstanbul'da olan. Programın sonuna geldik. Herhalde bu geldiğimiz noktada... Bence seçimler kadar önemli bir tartışma konusu. Belki seçimlerden daha da önemli. Onun için onu tartışmaya devam edeceğiz. Güncel konulara da değinmeye çalışacağız bu arada daha sonraki programlarda. Destekçimiz Mete Göktuğ arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz programımızla. Eee o zaman görüşmek üzere diyelim evet. haftaya. Evet. Haftaya mı diyoruz? Bundan Sa yani her her ayın 3. perşembesi diye konuşmuştuk. İnşallah ona yeni getiririz tabii bu peki, tip programları. Peki, Çok te teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus yok ya. Kolay kolay. O salta madalyan, elektrikçiler terk etmedi perşebbemazarı merkezinde.